Elbette kendilerine elçi gönderilen kimseleri de, gönderilen elçileri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Ve onlara dünyada olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz onlardan uzak değiliz, gafil değiliz. Sahih bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kul kıyamet günü şu beş şeyden sorguya çekilmeden ayakları bastığı yerden ayrılamaz. Yani Rabbinin huzurundan başka bir rivayete Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne yaparak geçirdiğinden ilmini nerede ve ne şekilde kullandığından yani Neyi öğrenip, o e, ilmi öğrenip öğrenmediğinden ve öğrendiği ilimle amel edip etmediğinden Malını nereden kazandığından ve nerede harcadığından Yani helalden mi yoksa haramdan mı kazandığından Allah'ın rızasına uygun olarak mı yoksa uygun olmayarak mı harcadığından Ve bedenini yani gençliğini de Nerede ve nasıl harcadığından Sorguya çekilmeden Allah'ın huzurundan, Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır. İşte bu bir şeyden hesaba çekildikten sonra eğer o hesabı gereği gibi verirse Allah'ın rızasına uygun olarak verirse memnun olarak cennete girecek. Veremezse karşılığında Allah korusun cehenneme girecek. Kula faydalandığı nimetler dünyada istifade ettiği nimetler sorulacak. Onlardan sorguya çekilecek. Yerine getireceğine dair verdiği ahit ve sözlerden işittiklerinden, gördüklerinden ve kalbinden sorguya çekilecektir İnsan Allah'ın haklarından ilk olarak namazdan Kul haklarından da ilk olarak Cana kastettiklerinden yani öldürdüklerinden hesaba çekilecek İlk önce Namazdan hesaba çekilecek bu Allah'ın hakkıdır Kulların hakkı ise Kimin kanunu akıtmış, ondan hesaba çekilecektir. Nitekim bu durum, sahih hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nakledilmiştir. Kitabı kendisine verilen, yani amel defteri kendisine verilen kimse, kitabıyla yaptıkları arz edilip ortaya konulduğunda, itiraz edince bu sefer şahitler getirilecek. Yani, diyecek ki ben bunu yapmadım. İnsanın organları da o gün kendi aleyhinde dünyadayken işledikleri amelleri onun aleyhinde şah şahitlik olarak konuşacaklar, şahitlik edecekler. Nitekim yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi 65. ayette şöyle buyuruyor: "Al-yevme nakhimu ala afwahihim ve tukallimuna aydihim ve tashhadu arculuhum bima kanu yaksibun." O gün Onların ağızlarını mühürleriz. Ağızlar konuşmayacak, mühürlenecek ağızlar. Ağızların yerine kimler şahitlik yapacak? Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Ve tukellimuna eydihim ay elleri konuş bize konuşacaklar. Ve teşhadu erculhum bima kanu yeksibun. Ayakları da dünyada işlemiş oldukları, kazanmış oldukları iyi ve kötü ne varsa hepsini şahitlik edecekler. Aman ya Rabbi ne korkunç bir manzara. Düşünebiliyor musun? İnsan dünyada kendini şöyle bir canlandırsa, bir mahkemeye çıksa ağzına şöyle bir bant çekseler hadi şahitlik yap. deseler ayakları. Konuşamayacaksın. Ağzın kilitlendi, konuşamayacaksın. Ne bu korkunç bir manzara. Dünyada. Aleyhinde bir hüküm verecek adı. Ahiretteki ak akıbetin nasıl olur? Düşüner biliyor musun? insan düşünebiliyor mu? Hiçbir şey konuşamayacaksın. Ellerin konuşacak ayakların doğrudur diyecek. Doğrudur diyecek. Böyle yaptı evet doğrudur. Şahitlik edecek. Ne korkunç bir manzara. Allah bizim hesabımızı kolaylaştırsın o günde. Böylece hesabı uzun ve çetin olanlar mutlaka azaba uğratılacak kimseler olacaktır. Buhari ve Müslüm'ün Ayşe radıyallahu anh'e validemizden rivayet ettikleri hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü inceden ince hesaba çekilen kişi mutlaka helak olur. Bunun üzerine Allah, Allah, Ayşe Validemiz radiyallahu teala anha, ey Allah'ın Resulü Allah Teala kitabı sa eline verilecek kimse gelince o kolay bir hesap ile hesaba çekilecek. İnşikak Suresi 7 ile 8. ayetlerde Böyle buyurmuyor mu? diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. O arzda olacaktır. Yoksa kıyamet gününde inceden inceye hesaba çekilen bir kimse mutlaka azaplandırılacaktır. Yani hesabı inceden inceye olan mutlaka azaplandırılacaktır buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerde haber verdiği havuz hakkında neler biliyoruz? Mahşer alanında bulunan şeylerden birisi de havuzdır. Havuzdan söz eden hadisler mütevatir derecesine ulaşmış hadislerdir. Bu hadislerden bazıları şöyledir. Enes bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Havzımın mesafesi yani ölçüsü Eyleyle Yemen'in San'a şehirleri arası, arası kadardır. Eyle şimdiki Kudüs bir rivayette Kudüs diye geçiyor işte Kudüsle San'a arasındaki mesafe kadar geniştir o zaman da mı San'a varıyor? tabi onun ibriklerinin yani taslarının, kaselerinin sayısı gökteki yıldızların sayısı kadardır o kadar çoktur yani bunu saylamayacak kadar çok olduğunu belirtiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Başka bir hadiste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Havza faratınız ben olacağım. Yani ilk önce gidecek olan e, ilk önce havza havuzun başında olacak olanınız ben olacağım. <gülüyor> Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde buyurdu, buyurduğu gibi havzun Çevresindeki o taslar Kaselerin sayısı Yıldızlar kadar çok olacak Ondan bir defa içen Bir daha Asla susamayacaktır buyuruyor Suyu Baldan tatlı Sütten daha beyaz olacaktır Havzın, havzın suyu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Elinden bir defa içen Bir daha asla susamayacaktır Ayrıca havza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de haber verdiği üzere insanlar hücum edecekler oradan su içmeye çalışacaklar havuza layık olmayanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden uzak bir hayat yaşayan dünyada o kimseler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden su içmeye çalışacaklar ama onlar havuzun etrafından uzaklaştırılacaklar ve Allah Teala tarafından şöyle denilecek ya Muhammed, ma تدri ma Ya Muhammed sen bilemiyorsun, bilmiyorsun. Onlar senden sonra senin sünnetinden yüz çevirip nice nice bidatlar çıkardılar. Yani senin sünnetinden uzaklaştılar. O insanlar buna layık değiller diyerek havuzdan havuzun suyundan içmekten mahrum olacaklar. Allah bizleri onlardan eylemesin. Bunlar cennetten bir şey yapmazlar, cennet ve cehennem var. Yok işte bu, Aras, Arasat'ta işte, daha cennetten önce, cennet ve cehennem, bundan sonra, hesaptan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzere bu, Arasat meydanında olacak. <gülüyor> Tabi, e, havuzu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in havuzu, cennetten e, gelen havuzdur, ne, cennetteki neh nehirden geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu havuzu büyük havuzdur. Uğranılan güzel bir mekandır. Cennet içeni, içeceğinden Kevser nehrinden suyunu alır. Yani oradan akarak Arasat meydanına gelir. Az önce dediğimiz gibi suyu sütten daha beyaz, kardan daha soğuk ve baldan daha tatlı. Kokusu miskten daha güzeldir. O kadar geniştir ki kenarlarından her biri bir aylık yürüme mesafesindedir. O kadar geniştir havzı. Ondan bir kere içen bir daha asla susamaz. Rabbim bizlere o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden içmeyi nasip eylesin kevse, havzı kevserinden. Kaç dakika oldu kardeşlerim? Vakit şey geç, geçirmeyelim. Öyle mi? Meydan bize mi kaldı? Uzatmıyoruz fazla. Evet, mizan, mizan hassas terazi, kulların hesaptan sonra iyisiyle kötüsüyle bütün amellerinin tartıldığı o hassas terazidir, hassas şeydir. Müminin mizanı yani amel defterinin hayru hasenat kısmı ağır gelir cennete girer. Kafirin ise hafif gelir cehenneme girer. Tabi bu gerçek müminler. Günahkar müminlerin ise günahları belki Allahu Teala'nın affına kalmıştır. Günahları ağır basar da sevapları hafif gelirse Allah dilerse onu bağışlar. Dilerse e, işlediği günahları nispetince veya amelleri nispetince cehennemde azabı çektikten sonra cennetine koyar. Nitekim yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Karia suresinde 6 ile 11. ayetlerde şöyle buyuruyor. Fe fi fa O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse o işte o hoşnut edici bir yaşam içine içinde olur. Ameli hafif olana gelince, işte onun anası yeri, yurdu, haviyedir yani cehennemdir. Nedir o haviyedir bilir misin? Kızgın ateştir. Yine başka bir ayette, Enbiya en en en en Suresi 47. ayeti, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, ''Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez, zulmedilmez yapılan iş bir hardal tanesi kadar bile olsa onu adalet terazisinde tartarız. Getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Mizanın yani hassas terazinin iki kefesi vardır. Bu kefelerde ameller amel defterleri ve yine ameli işleyenlerle birlikte tartılır. Sünnette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde mizanı ağırlaştıran özel ameller zikredilmiştir. Güzel ahlak bu amellerden bir tanesidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Mizana konulacak şeyler arasında güzel ahlaktan daha ağır basan hiçbir şey yoktur. Şüphesiz güzel ahlak sahibi bunun sayesinde çokça oruç tutan ve namaz kılan kimsenin mertebesine bile ulaşır. Yani güzel ahlaka sahip olan kimse çokça namaz kılan, oruç tutan ve çokça namaz kılan kimsenin mertebesine oluştuğu, e, ulaştığı mertebeye ulaşır. Başka bir hadiste de yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kelime vardır ki söylenmesi dile hafif ancak mizanda ağır Rahman'a sevimlidir. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Bu iki kelime işte söylendiği zaman insanın am amel defterinin hayru hasenat kısmında ağır basıyor. kıyamet Allah'a, Rahman'a sevimli geliyor. O iki kelimede Sübhanallah ve bihamdih. Sübhanallahil azim. Evet sırat nedir? Cehennem üzerinde uzatılmış. Kılıçtan daha keskin, kıldan daha ince bir köprü vardı. Köprü olacaktır. Bu köprüye Sırat diyoruz. Hadiste Sırat'tan Sırat cehennemin iki tarafı arasında kurulur. Ben ve ümmetim onu ilk geçen oluruz. O gün ancak peygamberler konuşur. Peygamberlerin o günkü duası "Allah'ım kurtar, kurtar" olacaktır. Yani Allahümma, sallim Sellim Allah ve Rasulü. Allah taala, e, e, Allah taala'nın elçileri bu şekilde seslenecekler. Allahümma, Sellim Sellim diyecekler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde belirtildiği üzere, sıratın çevresinde hadislerde belirtildiği üzere elkelali bu elhasak -el diye geçiyor. Demirden kancalar olacak. O kancalar Allah'ın emrettiklerini Çekip içeri alacak Yani cehenneme atacak Allah korusun O demir kancalar Allah'ın emrettiklerini Tuttuğu gibi içeri atacaklar Bir başka rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle bahsetmiştir Mümin göz açıp kapayıncaya kadar yıldırım gibi, rüzgar gibi, kuşlar gibi, asil atlar ve binek develeri gibi sırattan geçecekler. Müminler bu şekilde geçecekler. Onlardan kimisi esenliğe kavuşmuş ve kancaların yakalamasından kurtulmuş, kimi yara bere alarak serbest bırakılmış, kimi de bu kancalara yakalanarak cehenneme atılmış olacaktır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte mümine ameli ölçüsünde o gün nur verilecek. O sırattan geçerken kendisine dünyada işlemiş olduğu ameline paralel olarak nur verilecek. Sırat üzerinden geçmek Allah Teala'nın şu buyruğunda zikrettiği şekilde cennetlik müminlerin ateşe yani cehenneme uğramalarıdır. Yani cennetlik müminler için ateşe uğramak sırat üzerinden geçmek demektir. Nitekim Meryem Suresi 71. ayette yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve minkum illa variduha kan ala rabbik ala rabbika İçinizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Yani bu cehenneme uğramadan uğramayacak hiç kimse yokturdan kasıt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği gibi Cehennemin üzerine kurulan, metnine kurulan O sırattan hiç kimse geçmeden e, Hiç kimse e, e, e, Mutlaka o köprünün üzerinden geçecek Hiç kimse ondan geri kalmayacak Peygamberlerden... Bütün herkes Peygamberler de geçerken o sırattan Az önce söylediğimiz gibi Allahümme sellim sellim diyecekler Allah'ım bizi kurtar, Allah'ım bizi kurtar diyerek o sırattan geçecekler. Kafirlerin ateşe yani cehenneme uğraması ise cehenneme girmeleri anlamındadır. Nitekim Allah Teala Meryem suresi 86. ayette bu usta şöyle buyuruyor: Vanasukul mucrimine ile cehenneme buyurda. Günahkarlar yani kafirleri de susuz olarak cehenneme süreriz. Evet. Dersimizi burada noktalayalım. Allah hepinizde razı olsun. Allah bizleri dünyada gerçek müminlere eylesin. Sırat'tan kolay bir şekilde geçenlerden eylesin. Cenneti cennetini Firdevs'a girmeye girmeyi hepimize nasip eylesin. Vakiru duana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.